Merhaba sevgili dinleyenler. 94.9 Açık Radyo'da kadın programımıza devam ediyoruz. Ben Evrim Demirören. Ben Didem Gürzap. Ben Kerem Doğan. Kerem Sonun da aramızda. İki haftadır yoktum. Çok güzel bir açılış yaptınız Sayın Evrim Hanım. Öyle kadın programını. Bu program geldi. evet. <gülüyor> erkekle. <gülüyor> Aslında programımız pazartesi günleri yayınlandığı için biz 8 Mart Dünya Kadınlar günü e, nedeniyle de kadın sözcüğünü seçmiştik. Tam gününe denk getiremedik ama e, kısaca Dünya Kadınlar Gününü geçmiş Kadınlar Gününü kutlayalım. Birazcık e, Kadınlar Günü hakkında bir iki bilgi vererek başlayalım. Bu arada e, Twitter adresimiz kamuslagüresh twitter.com. Gmail'den de bize ulaşmak isterseniz kamuslagüresh gmail.com'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Dünya Kadınlar Günü ya da Türkiye'de Dünya Emekçi Kadınlar Günü her yıl 8 Mart'ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gün. insan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmakta. 1875 tarihinde New York kentindeki 40 bin dokuma işçisinin anısına... ...8 Mart kutlanıyor. Burada çalışma koşullarının... ...istemiyle başlayan tekstil fabrikasındaki... Grev ancak işte e, polisin işçilere saldırması, işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından hmm. da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan varikatlardan kaçamaması sonucunda 129 kadın işçinin can vermesi ve hmm. işçilerin cenaze törenine 10 bin aşkın kişinin katılması. Hmm. Bizdeki tarihi de 1921 yılında Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlanmış 75 yılında ve onu izleyen yıllarda daha yaygın ve yığılsal olarak kutlanıyor. Ee, kapalı mekanlardan sokaklara taşınması ee, ve 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra 4 yıl süreyle herhangi bir kutlama yapılmıyor. 84'ten itibaren çeşitli kadın örgütleri tarafından kutlanmaya devam ediliyor. Tekrar geçmiş kadınlar, emekçi kadınlar gününü kutlayarak Programımıza başlayalım, başlayalım. Hatta As hafta olarak evet, kutlanmıştı. Evet. <gülüyor> aslında evrim tarihten bahsederken günümüze varan kadınlıkla ilgili problemlerin Kökenini. kökenli tortuları devam ediyor aslında baktığım zaman. Ben iki haftalık program sürecinde yoktum. O dönem içerisinde bir takım notlarım vardı. Bir cinsel Kimlikler adlı bir kitap var. Camilla Paglia'nın Epo çıkan aslında güzel de e, özetlemiş gibi geldi bana. İşte kadının doğayla özdeş, özdeşleşmesi tarih öncesi dönemde evrensel bir özellik e, taşıyordu. E, doğaya bağımlı olunan avcı ya da tarım toplumlarında kadınlık bereketin içkin ilkesi olarak onurlandırıldı. Hmm, hep bahsettik Onun, evet. ondan. Olumludan olumsuza evet, değil kültür mi? Kültür geliştikçe zanaat ve ticaret erkekleri iklim ya da coğrafyaya bağlı kısıtlar karşısında özgürleştiren bir Kaynak birikimi yaratmasıyla birlikte doğada bir kenara itilince kadınlıkta önemini kaybediyor gitgide. Evet. Yani aslında toprak kültünden gök kültüne doğru bir evrimleşme ile birlikte bunun örnekleri işte Musevilikten, Yahudilikten. Gök derken e, e, dinleri. E, kadın. Aynen. <gülüyor> kadın aşağı bir dünyaya doğru e, itelenmeye başladı. E, ...itelenmesiyle birlikte... E, ...neler oldu işte... ...zaten Allah baba... Hı hı. ...ya birçok e, eril kelime var aslında... Evet. E, e, ...neler var... ...ne örnekler var... ...hangi kavramlar, hangi kelimeler girdiğine dair... ...aslında bugün biraz konuşacağız... ...tarih boyunca değil mi... E, ...benim notlarımdan bazıları işte... ...Evli Kadının Tarihi diye bir kitap var... bir Kayınlarından... ...Antik Çağlardan Günümüze Evli Kadının Tarihi... ...burada başlık parası... ...işte birden fazla kadınla evlenme konusu... ...eski ayette yer alıyor mesela... ...erkeğin isteği olmadan... ...boşanınma konusu var... ...işte Hı -hı. erkek... ...erkek işin ölmesiyle dul kalan kadının... ...erkeğin erkek kardeşiyle... ...evlendirilmesi durumu söz konusu... ...bizde berdelenilen... Evet, berdelen. berdelen. yani. ...yani dediğim gibi bu kadının... ile ilgili olarak kadının öznesi olduğu... ...birçok kavram... ...ve kelime giriyor hayatımızın içerisinde... ...işte itaat zina kısırlık, namus vesaire. İyiyim. Bir de eski hayatin e, milattan önce 1200 ila 100 e, yılları arasında yazıldığı düşünülürse hı hı. hani ne kadar eski zamandan beri gelen bir takım şeylerin de değişemediğini hele bazı toplumlarda evet, e, doğru altını çiziyoruz. Geçen çok. programda konuşmuştuk aslında şimdi eski hayattan Kerem'in anlattıkları bizim tam da Osmanlı'da konuştuğumuz o teokratik yapının kırılamaz, eleştirilemez duvarları Osmanlı kadının hı. hareketi kapatılması hı hı. yine bu evlenme boşanma çok eşlilik erkeğin hı hı. çok eşliliği gibi konularla eski Ay'dan Osmanlı'ya kadar da aslında değişen doğru çok şey ya da yok çok karılılık yoksa bile diğer bazı başlıklar da halen devam ediyor aslında pek çok evet. yerde. Ben de Tez'in acayip sözlüğünde Lilit'in karşılığına hı hı. bakmıştım. Gene Yahudi söylencesine göre Hazreti Adem'e tabi olmayı reddeden ilk karısı. ...ya da şeytanla özdeşleştirilen yarı insan yarı yılan şeklindeki dişi cin olarak kabul ediliyor... Hı hı. E, aslında e, feminist ideolojide ve pek çok bakış açısında aslında Lilith e, Adem'in e, baskısına e, karşı çıktığı e, onun dediklerini yapmadığı için hem Tanrı hem Adem tarafından saf dışı bırakılıyor. Bu hmm. açıdan aslında baskıya karşı çıkan bir kadın. E, baskıya karşı çıkan kadının hemen şeytan <gülüyor> ve cin yerine e, konması gerçeğiyle e, karşılaşıyoruz. Biz geçen haftalarda cadı mevzunu işlerken de ...hep bunu gördük evrimle... Hatta bugüne geldiğimizde de her ne kadar artık cadı diye ateşte yakılmıyorsa da insanlar 1200 yıllarda Engizisyonla başlayan bu uygulamanın sonraki yıllarda da yani 1600'lerde Amerika'da Salem'de olanlar işte 1400'lerde jandarkı cadı diye yakıyorlar. Hmm. Aslında milliyetçiliğinden ötürü yakıyorlar onu İngilizler. Cadı kelimesi hala da kullanılıyor. Değil mi? Tabii tabii bende iki <gülüyor> örnek var mesela Yoko Ono 19 80'lerde Beatles'ı ayıran cadı olarak anılıyor hmm. bazı kişilerce keza aynı yıllarda İngiltere'deki ABD üstlerini protesto eden kadınlar da cadı diye bir takım e, muhafazakar ya da e, Amerikan yanlısı e, kişiler tarafından adlandırılıyorlar tırnak içerisinde McCarthy. cadı kaynana cadı gelin Tabii geçen yani. programda vardığımız sözcüklerden biri de cadı avıydı hatta McCarthy dönemine evet. kadar getirmiştik <gülüyor> Masallar yani, da vardı sanki. Evet masallar da var. Masallar her ne kadar masum çocuklara dönük şeyler olarak karşımıza çıksalar da kadınlıkla ilgili bir takım ...te eski ahitten bu yana gelen e, kavramları taşıyorlar içlerinde. Daha da öncesinden. E, daha da öncesinden hatta. E, işte bu masallarda hep bir gadre uğramış, bekleyen, pasif durumunda... ...kurtarılmayı, erkek tarafından kurtarılmayı bekleyen kız imajı var. Hı hı. E, özellikle bu Pamuk Prenses, Külkedisi, Uyuyan Güzel, Rapunzel gibi e, çok bilinen... Kırmızı başlıklı kız gibi kurbağalar. masal prens. E, kırmızı başlıklı kız şöyle bir farklılık arz ediyor. Biraz daha maceracı ve meraklı olmasının bedellerini ödeme noktasına da geliyor. Annesinin sözünü dinlemiyor. Yabancılarla evet. konuşuyor. Evet. Yolda. Orada bir de... Geçen programda da konuşmuştuk kadının şifacılık, iyileştiricilik özelliği, şeye baba, büyük anneye götürülen iyileştirici yemekler sepetin, he, içinde içinde sepetin içinde falan evet. Hatta orada içki olduğu için bir dönem yasaklanmıştı falan gibi bir bilgileri mi? de evet aktarmıştık. Sonra küçük deniz kızı var. O da aslında kavuşmak istediği erkeğe beklemeyip aktif olarak bir şey yapmaya çalışıyor ve aslında sonu kötü biten masallardan biri. Ciddi di bir bedel ödemek zorunda. Benim burada aklıma konuşurken şu anda Kezban geldi Türk filmlerindeki. Ha. Erkeği hak etmek için işte kafasına kitaplar koyup yürümesi, kılığın evet. kıyafetini değiştirmesi. Murat Hamunga'nın çok güzel bir denemesi var. Kezban şimdi nerede? Ha, öyle diye. mi? Meskaj'inde. Sigara içmeyi öğrenir Kezban, şehirli gibi konuşmayı öğrenir ama alaya uğradıktan sonra bu e, toplum tarafından. Daha sonra yine köylü kıyafetlerini giyer, orada e, dokunaklı bir konuşma yapar ve gider. <gülüyor> <gülüyor> Gene İyi Türk filminde öyle yaptırmışlar. İşte o yabancı e, film ve kitaplara baktığımızda o Pigmalion gerçeğinde de aslında erkeğe yaranmak için e, kadının girdiği e, şekiller düzelmesi, konuşması giyinmesi, güzelleşmesi gibi şeyler beklenir. Sonuçta hep bu pasif imaj etrafında dönüyor aslında. E, kelimeler açısından. Çok aşısına. subliminal e, mesajlar e, yok mu orada çocuklara özellikle işte kız çocuklarına olsun güzel olmak kadınlığın ilk şartı. Güzel kızlar iyi kalplidir, iyi güzel konuşurlar. Çirkin olanlar hep kötü. Evet. Ya üvey annelere de çok böyle e, evet, ön yargılı evet. bir yaklaşım var aslında. Kötücül. Şey, Erkekler, tutucu, hı, Erkekler tarafından beğenip seçildi mahkum. Aslında bu e, fiziksel özellikler bile kodlanıyor orada. İşte minik ayakkabılı Cinderella. Doğru. En minik hmm. ayağını arıyordu ocağdan ayakkabıyı. Evet, doğru. Değil mi? Tabii. Sığdırmak için ev işlerini iyi yapar bu kadar güzel olmasına Tomuk rağmen. Prenses yedi cücenin hepsinin işlerini halleder. Hı hı. E, buradan Cinderella Kompleksi diye Colette Dowling'in bir kitabı var. E, ona değinebiliriz kısaca. E, Cinderella Kompleksi diye bir şey e, var. Hı hı. E, bağımsızlık korkusu diyebiliriz buna. Yani emniyet, fazlaca emniyet arzusu, korunma, bakılma. Hani keseli bir hayvanın yavrusunu o kesede taşıması gibi bir korunma arzusundan Bahseder Dolling e, Bu sindirella kompleksi Bizi aslında daha sonra varacağımız Kadının ailedeki yeriyle ilgili Bir takım e, sözcüklere de götürecek Ama e, Şuna dikkat ettim ben e, Pek çok e, toplumda geçerli bu Geri kalmış toplumlarda çok daha Geçerli ee, kadın e, birey olamayan cinsiyet sanki yani ya birisinin karısı olacak kızı kaynanası kız kardeşi görümcesi baldızı Hı -hı. annesi e, hatta anne olmadan var olamayan bir takım bireyler var o kadar önemsiyor ki o anneliği evet. toplumun ona verdiği bir şey tabii ki annelik önemli de e, onunla sadece var olmak e, konusu tartışılabilir böyle olunca da ee, aslında, bir çok kimliği varken hı, daha çok devamlı evet. kimliğin ortaya çıkmış neden adı yani. sindirella e, kompleksi çünkü sindirella olsun e, pamuk prensesi olsun üvey anne elinde büyüyen çocuklar ve bunlar çocuklukta doyumsuz kalan sevgi ihtiyacını e, erişkinlikte kendini bir başkasına bırakmaya yönelik pas pasifize olmaya yönelik bir arzu içindeler Evet. Pasifize. Demin, birinin karısı olayım o zaman evet. bir şarkı arası verelim efendim Efendim verelim Bu ruh haline de Uygun içerikler barındıran Şebnem Ferah'ın vazgeçtim dünyadan Parçasını dinliyoruz hamus'ta güreşe devam ediyoruz. Kadın programında sözü Evrime veriyorum. Masallardan bahsederken ütopyalara biraz bakmak istedim ben. Burada ütopyalar çünkü yaşanan dönemin düzenine karşı farklı bir coğrafyada oluşturulan ve ...bir baş kaldır içeren... ...ideal toplum tasarımları... Hı hı. ...böyle ideal toplum tasarımlarında... ...kadına verilen yer... ...benin hayal kırıklığına uğrattı... ...ütopyaları incelediğimde... ...mevcut düzeni alternatif sunulduğu için... ...iyiye, eşitliğe ve mutluluğa... ...özlem var ütopyalarda... Hı hı. ...ama bunca eşitlik arayışına rağmen... ...toplumsal cinsiyet konusunda... ...oldukça başarısızlar... ...iki ütopyadan bahsedeyim hemen Biri Mor'un Ütopya'sı 1516, diğeri ise Campanella'nın Güneş ülkesi. Mor'un Ütopya'sında kamusal alanda kadına oldukça sınırlı bir yer verildi. Kadının ev içi, ücretsiz ya da düşük prestijli işlerde çalışması, iktidarın yine babada veya kocada olması ve kadınlardan mutlaka ve mutlaka itaat Hmm. ...beklendiğine... ...kelimelerimizden biri de... ...görüşüyoruz, isaate evet. varıyoruz... ...evet burada... E, ...güneş ülkesinde kadına verilen cezalar... ...erkeklere verilen cezalardan çok daha ağır... ...eğitim hakkı, savunma ve çocuk bakımında... ...gerekli olduğu için veriliyor... ...ancak o annelik rolleri için... ...annelik e, kadın görevlerinde... ...belki oraya da götürebilir bizi hmm. bu... ...süslenmek, makyaj... ...topuklu ayakkabı... Kesinlikle yasak yani <gülüyor> güneş ülkesinde. iyi dünya hayallerinde Peki, çok biliyorum. Çok pardon bu ütopya mı distopya mı? ...ideal bir toplum tasavvurunda... ...kadının yeri demiştim ya başında... ...yani hmm. güneş ülkesinde... ...şimdi ben böyle söyleyince sürekli ruj sürüp... ...topuklu ayakkabı giymek isteyen biri olduğumuz <gülüyor> zannedecek... ...dinleyiciler Öyle ama... Değil <gülüyor> Hayır <gülüyor> değilim... <gülüyor> ...ama yani bazen yapmakla birlikte... ...sadece emin olamadım... Hani ...kadını hmm. bu kadar olumsuzluğu acaba dedim... <gülüyor> <gülüyor> ...Sofya mı? Buyurun ee, Bu toplumsal cinsiyet eğitimle de yani... ...çocuklarına da aynı bu şekilde aktarıyorsun... ...erkek çocukları erkek öğretmenler eğitiyor... ...kız çocukları kız öğretmenler eğitiyor... Hmm. Aa, bu arada eşcinselliğin cezasının da ölüm olduğunu ekleyeyim Güneş ülkesinde Ütopya. Güneş bu evet o cayır çayır yakan şeklinde. Cayır. Efendim şimdi Efendim, bize, e var, bizim hani vardığımız kelimelerden bir tanesi de namus. Namus değil mi? da Namusu evet biraz köken olarak baktık ne oldu. Buyurun. Nişan yana baktım işte Arapça namus töre yasa e sözcüğünden alıntı. E, Arapça sözcük de Aramice, Süryanice, Numus veya Nimus o da törev yasa e, e, din sözcüğünden alıntı. TDK'da ise namus bir toplum içinde ahlak kurallarına karşı beslenen bağlılık. E, İkincil anlamı olarak dürüstlük, doğruluk. Bununla ilgili Didem senin güzel bir hatırlatma olacak sanırım. Evet. Etimoloji sözcüğünde de İsmet o Eyboğlu'nun e, Grekçe nomos, işte yasa, düzen, kural... E, ...anlamına geliyor. Evet, bu e, benim de... ...dikkatimi çeken namus sözcüğünde... ...İngilizce'de honor sözcüğü karşılıyor. Ve onun karşılığı da... ...bizim e, bildiğimiz... ...manayla onur, haysiyet... ...şeref anlamında. Şimdi bir... ...erkeğe namusu dediğimiz zaman... ...bu anlamlar ön plana çıkıyor. Ama... ...kadının namusu söz konusu olduğunda... ...birdenbire bir anlam değişimi... Hı hı. E, ...söz konusu. Bizim... E, ...bir iki programda senin olmadığın... Evet. ...evrimle sürekli tekrarladığımız bu... Zihin niyetin dile nasıl yansıdığını çok iyi açıklayan bir kelime bu. Hı -hı. Yani aynı sözcük bizim dilimizde erkek için başka kadın için başka şey çağrıştırıyor. Biraz daha iffete yönelik namuslu bir kadındır dediğimizde evet. borcunu zamanında ödeyen yalan söylemeyen dürüst davranan dürüst, erkek dürüst her zaman dürüst davranan kadın değil de e, kadın İffetli. erkek ilişkilerinde. Evet çok doğru Hı -hı. değil mi? Ya bunun da sebebi e, benim de birkaç arpa boyu diye çok güzel bir kitap var elimde. iki çiftlik. Aslında cistlik. bu de, nokta çok ilgimi çekti bir anda. Hani hem e, atıyorum kadın dünyasında farklı kullanılan kelimelerle erkek dünyasında evet. farklı olan bu, bununla dair bir şeyler de yapabiliriz dedi aklıma geldi. Değil mi? Bir dahaki yayın döneminde inşallah. Evet, evet inşallah. Zaten <gülüyor> yani kadın diye çok kapsamlı var. bir konu seçmişiz arkadaşlar. Yani. <gülüyor> bırakın yani beş program bir sezon yapsak gider Hayır, bu evet, program. Evet sevgili dinleyiciler biz hı hı. aramızda çok konuştuk. Çünkü şimdi kadın deyince eminiz aklınıza o kadar çok çok başka alt başlık üst başlık kişi adı geliyordur ki bizim de geldi ve gelmeyenler de vardır mutlaka. Sanmayın ki gelmiyor. Evet. <gülüyor> sadece bu namus iffet kadın ve erkek hakkında konuşulan bir program iki program bunun Gider. üzerine konuşmamız mümkün. Hatta dedik ki kadını alıp bir yayın dönemi sadece sözcük sözcük gidebilirmişiz. Hangi kadın alıp? <gülüyor> Efendim, şimdi ben kaldığım yerden devam ediyorum. Sonuçta en belirgin kelimelerle bir küçük sözlük oluşturmaya çalışıyoruz diye açıklayalım. Birkaç Arpa Boyu diye bir kitap var elimde. İki ciltli Koç Üniversitesi yayınlarından basılmış. 21. yüzyıla girerken Türkiye'de feminist çalışmalar. İçinde pek çok değerli makale var. Oradan yararlanarak çeşitli bilgiler aldım. Hülya Duru Doğan'ın namus ilmeği yazısından edindiğim bazı bilgiler var. Demin bahsettiğimiz namus sözcüğünün kadın için farklı bir anlam taşımasının kökeninde de aslında namusun tanımını ve kurallarını erkek belirliyor. Aha. Yargıcı da erkek. Namus temizleme e, konusunda karar veren de erkek e, sonuçta ortada bir kadın var o kadının önce etrafında küçük bir daire var Birincil yakınlar e, yani e, işte babası kocası oğlu erkek hı hı. kardeşi ikinci bir halka var işte emme oğlu dayı oğlu falan onlar bir dış halka var oturduğu yer mahalle köy kasaba oradaki erkekler Mahallenin onların abileri. abileri ayrıca herkesin kadının namusuyla nasıl hı. giyin. Nice, ...ne yapacağı, pencerede durup durmayacağı ile ilgili bir fikri var. Ve en üst halka da aslında bu ataerkil e, düzenin e, altını çizen devlet. Çünkü devlet de e, bir takım şeyleri onaylayarak ve onaylamayarak e, evetliyor... Devlet baba. Devlet baba ayrıca, Allah baba gibi. E, bu bağlamda e, kadının namusundan neredeyse kendisi hiç sorumlu değil hı hı. ve bundan doğan şiddetin e, mağduru da ne yazık ki kadın. Benim e, öne çıkardığım şeyler bunlar oldu. Sen bunları anlatırken sanki Türk toplumuna özgü bir takım şeylerden bahsediyormuşsun e, gibi geldi gibi değil mi? Geldi. <gülüyor> Ama bir şey hatırlatacağım. Şimdi sen de aynı şeyi düşüneceksin. E, Okyan e, okurlar, e, dinleyicilerimiz de mutlaka hatırlayacaklardır. Kırmızı Pazartesi Aa, diyeceğim. Evet. Kolombiya toplumu bu kadar uzak bir coğrafyada. Yine aynı bahsettiğin namusun diğer güzeller tarafı. Orada işte erkek kardeşlerin işlediği cinayet. Sen Tam e, da bunun şey, üstüne kurulu. Yani. Çok haklısın. Hı -hı. Ve tam söylediğin kırmızı pazartesi şiddeti de beraberinde getiren bir öge. Bir de bu şiddet e, yani dayaktan tecavüze en uç noktalarıyla sanki hep dışarıdan ve uzaktan e, böyle manyak, e, sıra dışı, garip birinden geliyormuş gibi algılanırken aslında ne yazık ki en yakınlardan geliyor genelde. Evet. Bir de e, daha çok e, sivri noktadaki e, şiddetlerle ilgileniyor onlara ahlanıyor vahlanıyoruz ama e, çalışma izninden e, kılık kıyafete e, seyahati yalnız yapıp yapamayacağından hangi saatte nerede bulunacağına ve hangi semtte ne giyeceğine dair... Biz dahil kendimizi Hı -hı. çok daha özgür gören kadınların e, sınırlamalarımızın e, neyi yapıp yapamayacağımızın da bir baskı oluşturduğunun altını çizmek gerekiyor S mutlaka. Sadece fiziksel şiddet de değil yani. Her zaman böyle elinde bir sopa bekliyor gibi bir yerlerde kadına dair bir baskı her zaman duruyor. Onu da hani altını çizelim. çok Hatta devlet bunu dillendiriyor bazen de. Evet. Sözler. Sonuçta sevgili dinleyiciler bu programda e, hep tekrarladığımız şeye vardık gene. E, bir ötekileştirme söz konusu kadın için. Hı -hı. Bütün bu bulduğumuz sözcüklerle baskı, itaat, şiddet, dedik. itaat, i̇taat namus. Şiddet dedik, namus dedik. Bir tahakküm var hep Tabi. kadının üstünde. E, ve e, biz evrimle hep bir kutsamayla yerme e, arasında kadın kalıyor demiştik. Bu programda daha çok bu yerilip e, zor durumda kaldığı noktada. Sanki. Zor durumda kaldığı, kendini beğendirmek zorunda, kabul edilmek, kendini kabul ettirmek için acı çekmek zorunda kalan kadınlığın da altını çizmiş olduk. Evet. Çok dertlisiniz kadınlar. Canlar, <gülüyor> haftaya görüşmek üzere diyelim. Evet, hoşçakalın, iyi, iyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın, iyi haftalar.